Bu mübarek Dukan Suresinin geçen derste gördüğümüz bölümlerde netice itibariyle Firavun kavminin helak edilip Musa Aleyhisselam'ın ve beraberindekilerin kurtuluşu bize hatırlattı. Haliyle Kur'an'ın ilk muhatapları olan Kureyşlilere dolayısıyla aynı zamanda müminlere de bunlar hatırlatılmış oldu. Çünkü bu kıssalarda bu kıssada yani Firavun kavminin Firavun'la beraber helak edilmesiyle Musa Aleyhisselam'ın iman eden İsrailoğulları ile birlikte kurtulması kâfir olanlar kafirler için mümin olanlar ile ilgili söylenenler de müminler için birçok ibretleri ihtiva eden kıssalardır bir kısadır. kafirler Firavun ve kavminin neticede vardığı akıbeti arkasından da cehenneme gireceklerinin kesin delillerle Kur'an-ı Kerim'in diye malum olması üzerinde düşünecek ve iş işten geçmeden imana gelecek olurlarsa bu kıssadan alınması gereken ibreti almış olurlar. Müminler de İsrail oğullarının Yusuf Aleyhisselam'ın vefatından kısa bir süre sonra başlarına musallat olan Firavuni nizamın kendilerine tattırdığı türlü sıkıntıları, işkenceleri, azapları, erkek evlatlarının öldürülmesi, kız çocuklarının dili bırakılmasına, oda hizmetçi kılınmak için. Hizmetlerinde kullanmak üzere hayatta bırakılmasına varıncaya kadar. Çektikleri sıkıntıların uzun yıllar devam etse bile bir gün gelip bunun kurtuluş ile neticeleneceğini de müminler içinde bulundukları sıkıntılı hallerin böylece devam etmeyeceğini o kıssadan hareketle örnekleriyle idrak etmiş ve anlamış olurlar. Burada müminin dünyada da ahirette de sabretmesinin asıl zafer olduğunu unutmayalım. Ahirette de dünyada da zafere götüren sabırdır. Yani bütün olumsuz şartlara rağmen dünya bütün güç ve imkanlarıyla senin inancına, hayatına, akidene karşı çıksa bile sen elindeki bütün imkanları akidene ve inancına sahip çıkmak için ortaya koyduğun sürece er veya geç kazanan sen olursun. İşte İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'ın liderliğinde kurtulmasının bize verdiği ve gösterdiği örneklerin başında daha doğrusu hisselerin başında ibretlerin başında bu gelir. Burada üzerinde durulması gereken önemli bir husus vardır. Her zaman için özellikle sırat-ı müstakim üzere Yürütülmek istenen bir hareketin önderliğinde her zaman için Musa aleyhisselam gibi bir peygamberin gösterdiği rehberliğe uygun olarak Allah'ın dinini, kitabını, Resulünün sünnetini idrak eden kimsenin, daha doğrusu kimselerin rehberliğinde bunun gerçekleşebilecek olmasıdır başka türlü bu gibi kurtuluş ve özgürlük mücadelelerinin gerçekleşmesine imkan yoktur cahil cühelanın liderliğiyle bir yere varılmaz dini bilseler bile dine dinden olmayan batıl hurafeleri katanların liderliğiyle bir yere varılmaz Dini eksik anlayan ve dine o eksik anlayışına göre talip olanların liderliğinde, rehberliğinde bir yere varılmaz. Yani bir yerden bir yere belki geçilebilir, bir halden bir hale belki geçilebilir ama İslam'ın istediği amaca ve neticeye ulaşılmaz. Muhtemeldir ki İsrail oğullarının esaretlerinin maslumiyetlerinin bu kadar uzun bir süre devam etmesinin sebeplerinin başında Musa Aleyhisselam gibi sırat-ı müstakim üzere yürüyen ve sırat-ı müstakime davet eden bir yol göstericilerinin olmasıydı. Muhammed Aleyhissalatu vesselam ile birlikte nubuvet Risalet sona erdiğine göre artık ümmete rehberlik edebilecek olanlar gerçek manada nübüvvet mirasını devralmış gerçek alimlerdir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sadetteki çoğunuzun bildiğine kani olduğum bu muhteşem hadisi bu hakikati dile getiriyor. Diyor ki: "Nahmu me'aşiral enbiya la Ma Bir başka rivayette Nebiler ne bir dinar ne bir dirhem miras bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. Bir diğer hadiste alimler Nebilerin mirasçılarıdır bu ürünmaktadır. Birinci hadis ilk okuduğum Arapçasını verdiğim kısmen verdiğim hadis. Biz nebiler topluluğu miras bırakmayız. Bize kimse mirasçı olmaz. Biz maddi olarak ne bırakırsak o bir sadakadır. İşte müvvet makamı Nübüvvet liderliği makamı onun için yücedir. İnsanların o makamı ifa eden, onun görevlerini yerine getirenler hakkında olumsuz bir kanaat beslemek için bütün kapılar kapalı tutulmuştur. Ben sizin için bu görevime karşılık bir ücret istemiyorum. O mübarek kervanın her bir ferdinin istisnasız adeta kelime-i tevhidle beraber ve onun kadar tekrarladıkları bir buyruktu. Çünkü peygamber hakkında yanlış kanaat beslemek dinini tanımasının önünde, doğru tanımasının önünde en büyük engeldir. Peygamberler biz sizden bir ücret istemiyoruz dedi. Bunun da ötesinde faraza şu veya bu şekilde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın Allah'ın kendisine vermiş olduğu pay gereği biliyorsunuz ganimetlerden bir pay alındı. Ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki, olur ya. Bırakmazız ya. Eğer bir şeyler bırakırsak o bir sadakadır." O bir sadakadır. Dolayısıyla İslam adına Müslümanlara rehberlik edecek olanların onların etrafında bulunanların yakınlarının akrabalarının da kesinlikle dünyevi menfaat bu gibi konumlar dolayısıyla peşinde olmamaları ve hatta sahip olmamaları gerekir. Belki de Ömer Radıyallahu Anha fendimizin Ebu Hureyre'yi Bahreyn zekatını toplamak üzere gönderdiği zaman Ebu Hureyre gelip buyurun ya Ömer Bahreyn'den getirdiğim zekat deyince ben bu zekatı senden alacağım gibi senin malının dayarısını alacağım diyor. Ebu Hureyre ya Ömer diyor zekatı aldın tamam ben verdim zaten vermem gerekiyor. Malımın yarısını niye alıyorsun? Kimse Ebu Hureyre zekat topladı ve mal sahibi oldu demesin diyorduk. Şu titizliğe bakıyor musunuz? Dinini Ebu Hureyre'nin de ifade yerindeyse dini kimliğini Ebu Hureyre'nin kendisinden daha fazla önemsiyor. Daha çok koruyor. Ebu Hureyre'nin malının yarısını alıyor ki Kimse Ebu Hureyre aleyhinde bu konuda tek bir kelime söyleyemez. Ertesi sene hadi gel seni bir daha zeka toplamaya göndereyim diyor. Yok ya bir daha malımın yarısını kaybetmek istemiyorum. O halde İslam noktayı nazarında kamu görevi daha doğrusu ümmete dini bakımdan rehberlik, önderlik etme görevi belki asgari bir geçim için veya vasat bir geçim için bir yol olabilir ama servet edinmek için hele hele meşru olmayan yollarla, haksız yollarla servet edinmek için asla bir yol olamaz. Başka türlü İslam'ın ve Müslümanların önünde olan insanların şeref ve haysiyetlerini bu konudaki lekesiz ve temiz duruşlarını korumaya imkanı yoktur. İşte Musa Aleyhisselam'ın İsrailoğullarına liderliğinden bahsediyorduk oradan buralara kadar geldik. Musa Aleyhisselam da aynı şekilde onlar sadece vazifelerini Allah'a karşı yapmak telaşındaydılar. Rabbime karşı bu yüce görevimi ifa ederken eksik bir şey bırakmıyor. Bir şey ihmal etmeyi, Onun emrinin dışına çıkmıyor. Onun için Cenab-ı Allah ona Asan'ı denize vur dedi vurdu. İsrail oğullarıyla beraber denizin ortasından geçin karaya dönüşmüş olan denizin ortasından geçin dedi. Sağlarında sollarında da dağlar gibi sular yükselmiş. Bir De vurdu. Denizden çıktıktan sonra denizi açık haliyle bırak buyurdu. Kaktı. Düşmanı olan Firavun ya geçer kurtulursa diye bir telaş, bir endişe duymadı. İsrail okulları eyvah bize yetiştiler. Kıstırıldık. Arkamızdan yetiştiler. yetişme üzeredirler. Dedikleri zaman Musa Aleyhisselam asla demişti. Kelle inneme'i mai Rabbi seyahdin Rabbim benimle beraberdir, bana doğru yolu izlemem gereken hidayet yolunu gösterecektir. O halde Allah'ın dini adına Müslümanların önünde olanlar, bu şekilde mazlumlara önderlik edenler çok önemli bir husustur. Bu zaten manevi gücün ve direncin ana kaydağıdır. Davalarının hak ve doğru olduğuna, Allah'ın mutlaka onlarla beraber olduğuna ve en zor zamanlarda onları yalnız bırakmayacağına tam anlamıyla büyük bir iman ile, en büyük bir imanla iman etmeleri bir zorunluluk. Davasına güvenmeyenin, davasının doğruluğundan emin olmayanın Davası için bir şeyler yapması, bir şeyler ortaya koyması zaten mümkün değildir. Şimdi bugün dersimizin başını daki görmemiz gereken ilk ayet kereime, den önceki geçen dersimizde gördüğünüz son ayetten başlayacak olursak, yor ki ve ateynahum min al-ayyati ma fihi biz onlara yani İsrail okullarına da onların ebedime söyleyeyim karşısında duran Firavun ve kavmine de öyle ayetler verdik ki, öyle buyruklar indirdik ki, öyle mucizeler gösterdik ki, bunlarda apaçık bir imtihan, bir sınav belanın bazen nimet manasına olduğunu kabul edersek, bu ayetler başlı başına apaçık nimetler idi. Şimdi İsrail oğullarının o şu kadar bin yıl önce başından cereyan etmiş olaylar anlatılıp bitirildikten sonra 34. ayet-i kerime şöyle başlıyor İllehe ula'i le yekulun diye devam ediyor Şüphesiz bunlar şöyle diyorlar yani geçmişten hemen Kur'an'ın muhataplarına dönülüyor bakın onlar sizin gibi vahye muhatap oldular vahiy ile Rasulleri onları dini kabul etmeye Allah'ın indirdiği kitaba iman edip onun arkasından yürümeye, onu hayatlarına tavizsiz bir şekilde uygulamaya davet etti diyor. Daveti kabul etmediler. Firavun ve kamu o hale geldi. Daveti kabul edenler de İsrailoğulları o hale geldi. Ne diyor? Onları, onların bıraktıkları onice bağlar, bahçeler, pınarlar, yüksek evlere ne yaptık mirasçıktık Arza İsrail oğullarını mirasçı yaptık. O halde iman mustazaflar tarafından yani güçsüz ve çaresiz bırakılmış kimseler tarafından kabul edilip sahiplenilecek olursa Allahü Teala o zayıf kimseleri iman ile aziz kılar. Şimdi bunlar Gelince diyor Kur'an'ın ilk muhatabı Kureyşlilere gelince Ne diyorlar İnnehe ula'i yakulun İnhiye illa Mewtetunel ula Vemâ nahnu bimun Yani Bizler Daha doğrusu Ölüm varsa Bizim ilk Ölümümüz olacaktır Öleceğiz O kadar. Ölümden başka, o ölümden başka bir ölüm de olmayacaktır. Biz ondan sonra da diriltilecek değiliz. Yani dünyadaki hayattan sonra ilk ölümlerine, sonraki ölümlerine ilk ölümümüz olacaktır o ve son ölümümüz olacak. İlk ve son öleceğiz diyor. وَمَا نَحْنُ بِمُنْ شَر۪ينَ Bizler ölümden sonra diriltilmeyeceğiz. Dolayısıyla ölümlerine ilk ve son ölüm anlamında ilk ölüm demeleri onların ölümden sonraki bir hayata iman etmediklerini ortaya koyuyor. Dolayısıyla ey Muhammed sen de konuşuyorsun? Bu söylediklerinin hiçbirisi olmayacak ki. Dolayısıyla sen bırak bizi bu dünyada keyfimize göre yaşayın. Yiyelim, içelim, eğlenelim, kefedelim. Helal, haram bilmeyelim. Hak, adalet, zulüm tanımayalım. Bunların hiçbirisi bizi ilgilendirmez. Çünkü öleceğiz ve her şey bitecek. Ölümden sonra senin dediğin gibi böyle bir şey olmayacak diyecekler. Sonra bir de akılları sırada delil getiriyorlar bundan sonraki ayet-i diyorlar ki فَأْتُوا بِآبَا اِنَا اِنْ كُلْتُمْ صَدِقٍ Eğer ölümden sonra dirilişin gerçekleşeceği hususunda sizler doğru söylüyorsanız Saat Eğer doğru söylüyorsanız hadi babalarımızı, atalarımızı geri getir. Şu kafası hatta kafasızlığı görüyor muyuz? Hiçbir basul, hiçbir nebi, siz dünyada öleceksiniz ve diriltileceksiniz demiyor ki. Demedi ki zamanı gelince kıyamet kopacak ondan sonra ölümden sonra diriliş olacak demişler hepsinin söylediği budur peki bu durumda siz akılların aklınız sıra ölümden sonra diriliş olacaktır diye söyleyen rasule haydi doğru söylüyorsanız babalarımızı getirin derken karşı delil getirdiğinizi mi zannediyorsunuz akıl seviyesinin Hatta, daha doğrusu seviyesizliğinin nerelere kadar onları düşürdüğünü görüyor musunuz? Sonra Cenab-ı Allah diyor ki tabi arada ifade yerinde ise hasfedilmiş zikredilmemiş ibareler var bunu sondadan anlıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle uzun uzun anlatmaya gerek yok. Kur'an'ı okuyan hemen aradaki ifadeinde ise e, boşlukları zihniyle dolduruyor verecektir. Çünkü hemen onların bu söyledikleri aktarıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim onlara dolaylı olarak soruyor artık muhatap almıyor burada. Diyor ki: "Ehum hayrun em kavm tutba'in vellezina min qablih." Ehlaknahum ''İnnehum kânû mucrimî'' Acaba diyor bunlar mı hayırlı yoksa ''Tübba kavmi'' ve onlardan öncekiler mi hayırlı biz onların hepsini helak ettik niçin çünkü innehum kânû mucrimî'' onlar günahkarı diyor mücrim günah işleyen burada Elbette küfür ve inkar en büyük cürüm. Onun için helak edildilerdir. Kur'an'ın bu ayetine muhatap olan, ilk muhatap olanlar Tübba'a ve kavmini bilirlerdi. Eskiden Yemen hükümdarlarına Tübba denilirdi. Yeben krallarına, hükümdarlarına Tübba denilirdi. Tübba çok tabileri olan yani kendisine itaat edip arkasından gelenleri pek çok olan kimse anlamındadır. Biz Tübba'ı da onlardan öncekileri de helak ettik. Çünkü onlar günahkar kimseler de şunu bilsinler diyor ma halabna vel arda ve ma beynehuma na'ubin bizler gökleri yeri ve ikisi arasındakileri oyun oynayalım diye yaratmadık ki yani eğer onların zannettikleri gibi dünyada geldiler yaşadılar öldüler ve iş bitecek şeklinde olsaydı bu bizim gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye, laf olsun diye, abes yere, baş yere yarattığımız anlamına gelir Delil budur. Onların saçmalıkları değil. Haydi babalarımızı getirin. Delile bak. Yani ölümden sonra dirilişin olmayacağına getirdikleri delile bak. Ama Kur'an-ı Kerim evvela bakın diyor, Aklınızı başınıza alın. Biz onları sizden öncekileri günahkardırlar diye helak ettik. Siz de aynı günahta ısrar ederseniz varacağınız netice ondan farklı olmayacaktır. Ondan sonra bu bizim ölüm varsa bir ölümdür. Bir defa öleceğiz. Ölümden sonra diriliş yok. Kur'an-ı Kerim şimdi bunlara bu ait kerime de Onların dirilişi inkar etmelerine bir cevaptır. Ve diyor ki bizler kökleri, yeri ve ikisi arasındakileri oynayalım diye yaratmadık. Oyun olsun diye yaratmadık. Oyun ve eğlence olsun. Teselli bulalım, sıkıldık. Sıkıntımızı gidermek için yaptık. Böyle bir şey yok. Haşa. Cenab-ı Allah bizim gibi değil ki bir şeylerden işte devam edip gittiği için sıkılsın, değişiklik istesin, başka bir şey olsun. Yani biz hayatımızda diyor değişiklik yapmak için onların anlayacağı şekilde söyleyecek olursak laf olsun diye biz bunu yapmadık. Bunu yapmadık ya. yapmadığımızın delili ne? gökler, yer ve ikisi arasındakilerin akıllara durgunluk veren güzellikleri, mükemmellikleri ve son derece hassas, dakik düzen ve işleyişleri ve bunlardaki sayısız alametler mevsimlerin arka arkaya gelmesi her mevsime uygun Efendim, bitki örtüsünde değişiklikler olması, yeryüzünde değişiklikler olması, havada, denizde, karada yaşayan hayvanlar arasında hayvanlarda değişiklikler görülür. Göç edebilenler göç ediyor. Soğuk olduğu zaman efendim, soğukkanlı hayvanlar kuş dalıyor vesaire. Kainattaki bu muazzam nizam rüzgarların esmesinden tutun efendime söyleyeyim yıldızların, gezegenlerin hareket edenleriyle, etmeyenleriyle galaksilere, galaksilerin kendi aralarındaki sistemleriyle vesaire sayısız kainat o kadar uçsuz, bucaksız ve bu mucizeler o kadar harikulade ki Yaratıldıkları günden beri bu nizam ve intizamla kainat yürütülüyor, yaratılıyor, varlığı devam etti. Bunlar oyuncak olabilir. Bunlardan da usanılırdı o zaman. Bir başka yerde Enbiya suresinde eğer biz oyalanmak, eğlenmek istemiş olsaydık Artık e, Rabbim şeyden, manası bu kısacası. Biz onu kendi nezdimizden ediyorduk. Kendi nezdimizden ediyorduk. Böyle bir şey yok o zaman. Demek ki Allahü Teala'nın haşa oyun eğlence lafı diye bir şey yaratması mevzu bahis değildir. 39. ayet-i kerime bunu te'kiden geliyor. Ma halaknahuma illa bil hak ve la Biz gökleri ve yeri ancak hak ile yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Hak, batıl bir şey yok buna. Geçersiz, lüzumsuz, anlamsız bir şey yok yaratılışımızda, yaratmamızda diyor Cuma İşte bu kainatın bir gün gelecek, sonu gelecek ve buna fasıl günü denilecek, ayırt etme günü yani Kur'an'a muhatap olanların arasında iman edenler ile etmeyenler arasında kimin hakkı kabul edip hakkın yanında yer aldığı kimin onu reddedip karşısında yer aldığı ayırt edilip gösterilecektir. inne yevmel fasli mikatuhum ecba'in şüphesiz ki o haklıyı haksızdan ayırt etme günü o ayır dedici hükmün verileceği o gün onlar için tamamı için onların hepsi için tayin edilmiş bir vakittir. Hepsi o vakta gelecekler. Evet bu dünyaya hiçbirimiz isteyerek gelmedik. Müminimizle kafirimizle itaatkarımızla isyankarımızla Yine isteğimizle gitmeyeceğiz. Cenab-ı Allah dilediği zaman bizi bu dünyaya getirdi. Dilediği vakit ömrümüzü nihayetlendirecektir. Ve hepimiz için bizim istediğimiz ve tayin ettiğimiz değil onun isteyip tayin ettiği ve hepimiz için geçerli olan bir ayırt etme günü vakti vardır. O vakte Zamanı gelince herkes diriltilecek ve Allah'ın huzuruna hesap vermek ve onun neticesinde cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme gitmesi için işlemlerin ifade ise işlerin yapıp bitirileceği o günde bir araya gelinecek, toplanacak. O gün öyle bir gün olacak ki, bunlar hep inatçılara bir öğüt, iman edenlerin de Allah'tan korkularını, takvalarını, haşyetlerini, bu dine olan imanlarını, bugüne olan imanlarını daha da artıracak ifadeler buyruklandıkları. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَمْ مَوْلًا شَيْءًا وَلَا <يُصَهُون> O gün hiçbir dostun hiçbir dosta hiçbir faydasının olmayacağı bir gündür. O günde hiçbir dostun hiçbir dosta faydası olmayacaktır. Onlara yardım da olunmayacaktır. Onlara yardım da olunmayacak. Arapçada Mevla kelimesi hem zıt anlamlı hem geniş birçok anlamlı kelimelerdendir. Aynı kelimenin farklı anlamlarda kullanılması da söz konusudur Arapçada bazı birçok kelime için. Zıt anlamları ihtiva etmesi de mümkündür. Şimdi Mevla kelimesi bunlardan birisidir. Mevla kelimesinin zıt anlamları hem efendi hem azat edilen köle veya kölenin kendisi demek. Hem efendi hem köle. Aynı şekilde bir kimsenin Mevlası kabul ettiği kişiyle dayanışması Yardımcı olması, işlerini görmesi, veli kelimesi de buradan geliyor. Anlamındadır. Sadece bir efendi kölesini azat etse bile, aralarında yine Mevla kelimesinden gelen vela bağı dediğimiz bir bağ devam eder. Faraza, İkisinden birisi mirasçısız ölürse yani azat edilen köle mirasçısı olmadan ölürse mirası eski efendisine döner. Onu azat eden, ona hürriyetini veren Mevlasına gider. Veya Mevla mirasçı bırakmadan ölürse azat etmiş olgun köle, hürriyetini verdiği köle hayattaysa ona gider. Bu şekilde aralarında böyle bir sıkı bir irtibat vardır. Ha bir başka yerde bir babanın evladına, Lukman suresinin sonunda, evladın da babaya fayda veremeyeceği bir gün. Fayda sağlayamayacağı bir gün. Öbür surede يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَبَنِهِ, وَبَنِهِ لَا اخِيهِ O gün kişi annesinden, babasından, kardeşlerinden kaçacaktır. Hadis-i şerifte zaman zaman sırası geldikçe hatırlattı Çünkü çok etkileyici bana geliyor. Kıyamet gününde diyor hesabın görüleceği sıralarda baba evladını görecek. Evladın diyecek, dünyada ben sana, sana nasıl bir babalık yaptım? O. Sen Babalarım hayırlısıydı, en iyi babaydı. Evladım diyecek. Bugün bir haseneye ihtiyacım var. Bana verebilir misin? Evlat, benim de ona ihtiyacım var. Veremeyeceğim. Aman ya. Aynı şeyi oğul babasını görecek ve o da, da aynı şeyi söyleyecek. Baba diyecek iken ben evlat olarak sana nasıl bir tutum içerisindeydim? Vazifemi sana gereği gibi yaptın mı evlat vazifesi, evlatlık vazife? Çok iyi bir evlattın, evlat diyecek. Babacığım bugün bir haseneciye ihtiyacım var. Verebilir misin? Valla bana da ihtiyacım var. Benim de ihtiyacım var veremeyeceğim diyor. Karı kocaya, koca karıya vesaire akrabalar böyle gidecekler. Yani i̇şte o gün bir Mevla'nın bir diğerine hiçbir faydası olmayacak. Ve onlara dünyada kendilerine yardım edeceklerini zannettikleri kimseler tarafından yardım olunmayacak. Veya kendilerine merak etmeyin siz bizim yolumuzdan gelir. Biz ahirette sizi kurtarırız. Bu dünyada sizi istediğimiz zaman ipten dahi almıyor muyuz? Mesela merak etmeyin ahirette de eğer öyle bir ahiret varsa sizi kurtarırız diyorlar. İdi. Ahirette vallahi biz size yalan söyledik. Siz de bir de deyip içinden çıkacak. İşte bir şey yapamayacaklar zaten. onlara yardım edilmeyecek. Yardım edeceklerini vaat edenler, dünyada iken yardım edebilirler diye zannedilenler tarafından onlara da yardım olunmayacak. İlla rahim Allah. Ancak Allah'ın rahmet ettiği kimseler üstesina. Allah'ın rahmetine nail olanlar bu durumda olmayacaktır. Yani onlara mevlaları yardım edecek anlamında değil istisna şeydir. Mırkata bir istisnadır. Allah'ın rahmetine nail olanlar müstesna olacaklar. Onlara şefaat edilecek, Allah'ın rahmeti gelecek vesaire illanur rahman. İşte o Rahim. Çünkü kafirleri azaplandırmaya kadir olan aziz ve güçlüdür. Müminlere rahmetiyle onları nimetlere gark edecek kadar merhametlidir. Onlara merhamet eder. Muhammed'in yehsarıdır. Bakın niçin? Çünkü hem azaptan bahsedildi Ayet-i makablinde, daha doğrusu bu Elaziz aziz Al-Rahim'in el makablinde, hem de Allah'ın rahmetinden bahsedildi. O halde ayetin Elaziz aziz el rahim ismi şerifleriyle nihayete ermesi, sona ermesi son derece anlamlı ve muhtevaya nedir? Uygundur. Kafirler dünyada azap görmeyebilirler. Sıkıntı görmeyebilirler. Hele kafirlerin kodamanları ve ileri gelenleri belki görünüşte çok rahat Sorunsuz, imkanlarla dolu bir hayat sürüyor görünebilirler. Ama ahiretteki vaziyet ne olacak bunların? Vaziyetleri ne olacak? İşte korkutucu ayet-i kerime ve devamı bunu anlatıyor. Bu okuyacağımız buyruklardaki dehşete inanın insan üzerlerinde gereği gibi düşünecek, tefekkür edecek, idrak etmeye çalışacak olursa ifade yerindeyse olduğu yerde erir gider. Dinleyin bakın. Hep beraber diye. inne ta'amul ta efin zakkum ağacı var ya o günahkarın Yiyeceği yemek olacak. Zakkum ağacı. Ondan diyor bir damlacık yeryüzüne düşecek olsa her şeyi ifsad eder. İnne şecerete zakkum ta'amul esim. Ondan sonra kel muhli fil butun kaygali ilhamin. Onların içecekleri de içecekleri de muht kaynamış zeytin tortusu veya erimiş bakır demektir. Erimiş maden demektir. Öyle bir erimiş, kaynamış ve erimiş maden gibi. Karınlarda kaynayacak. Bunu tasavvur etmek ile insanın tahammülünü aşar. Gerçekten, fak bir mide yanması olur insanlar kovun kovun kovun. Bir böbrek sancısı olur. İnsanoğlu kuvurun kuvurun kuvurmuş. Hatta affedersiniz küçük veya büyük abdeste çıkamasın. Bu iç organlardaki hadiselerin bir kısmı. Çıkamasın perişan olursun. Bir başka yerde Muhammed suresinde astaghfirullah ve suku ma an hamimen, fakta amaa'hum bilir. Ve onlara kaynar bir su içrilecek ve hemen onların bağırsaklarını paramparça edecek. Kaynamış bakıra, kaynamış zeytinyağı tortusuna, hangi mide, hangi bağırsak bayanış? <gülüyor> Hamim de kaynar suyun kaynaması gibi. Ama zaten kaynardılar. Bir de midede bir daha kaynayacaklar. Onun için cehennemlikler yetiş ey ölüm diyecekler. Yed'une thubur <Gülüyor> Helak olmayı, ölmeyi çağıracaklar. Gel ey ölüm neredesin diyecekler maazallah gel eyyolun yetiş eyyolun onun için söz arasında şunu söyleyeyim ki Kur'an-ı Kerim'i gaflete kapılmamak için yanlışlardan bir an önce kendimizi çekmek için Devamlı ve sık sık okumalıyız. Üzerinde kafa yormalıyız. Tefekkür etmeliyiz. Okuduklarımızı hayatımızla karşılaştırmalıyız. Veya Kur'an'ı kendimize ayna yapmalıyız. Bu aynada biz nasıl görünüyoruz? Ona bakmalıyız. Şu tarafımın düzelmesi lazım. Şu taraf iyi değil. Bu tarafım çirkin. Bu tarafım isabetli değil. Bu vaziyetle ben benim cehenneme gitme ihtimalim daha yüksek. Maazallah mesela. Veya bu tarafım hoş, bu tarafım güzel. Ama daha da güzelleştirilebilir mi diyeceğiz? İşte Kur'an'ı ayet ayet kelime kelime hatta sure sure başından sonuna kadar her okuduğumuz bölümü tefekkür ede ede hayatımızı Kur'an'a arz ede ede okumak yolunu seçmeliyiz. Yoksa bazı Allah buralara kadar bile varmak şurada tasvir edilen insanların haline mahkum olmak İçten bile değil. خُذُوهُ <gülüyor> فَعْتِلُوهُ Yakalayın onu ve sürükleyin. Nereye? Nereye? إِلَى سَوَاءِ الْجَحْمِ Cehennemin cahim, cayır cayır alemle yanan ateşten. cayır cayır alevle yanan ateşte Peygamber aleyhissalatü cehennem ateşini anlatırken diyor ki aleyhissalatü sizin bu dünyadaki ateşiniz cehennem ateşinin yetmiş defa yıkanmış halidir. Hey Allah'ın Resulü cehennemdeki ateş bu dünyadaki ateş olsaydı yine yeterdi diyor. Şimdi Dünya ateşinin 70 katının cahimini alev alev cayır cayır yanan cahimi düşünün. İşte böyle bir kafiri yakalayın ve onu cehennemin ortasına sürükleyin. Sürükleyecekler çünkü o isteyerek gitmeyecek. Cennete gitmiyor ki. Ne olur daha hızlı gidebilseydim diye ya, kendi içinden geçirecek ve belki buna üzülecek. Niye? Ben de diğer yıldırım gibi, şimşek gibi, efendim, göz açıp kapar gibi, yol alanlar gibi yol alamıyorum diye üzülecek. Gittiği yer cennet değil. Tekdürüdüğün yer cennet değil. Cehenneme sürüklenecek. İstemeyerek. Kuduhu <gülüyor> fe'tiluhu ila sevail cahmin. Yakalayın onu. Ve cehennemin ta ortasına kadar sürükleyerek götür. Sürükleyerek götür. Mesafe kim bilir ne kadar? Allah bilir olayı. Yani bu emrin verileceği yer ile cehennemin ortasına gidinceye kadar sürükleneceği mesafe ne kadardır? kuts. Allah'ımız. Bu işte dolayısıyla azabın mukaddimesi olacak. Summe subu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Aleyhiy'r <gülüyor> billah. Sonra başının üzerine o Pek kızgın hanim azabından dökün. Pek kızgın su azabından dökün. Yani tepesine indirilecek o kaynar su ile azaba uğratılacaklar. Vaktiyle bir yerde okuduğuna göre Çin işkencelerinden bir tanesi işkence edecekleri kişiye kişinin kafasını usturayla taş ederler ve hareket edemeyecek şekilde onu sabitleştirdikten sonra belli bir yükseklikten tepeden kafasının tam ortasına Sadece bir damla su belli periyotlarda damlatırlar. Hesap edilmiş, geçmiş gün hatırında yok. İşte şu kadar dakika, saat veya her neyse veya damladan sonra her bir damla kafaya şu kadar ağırlıkta bir balyoz gibi iniyor. Güneş. Şimdi buradaki bu dünya işkencesini ahirette başının tepesinin üzerine bu kaynar sudan döküleceği şeklinde bir kıyaslamaya çalışalım. Azap sadece bedenen maddi bir azaptan ibaret olmayacaktır. Aynı zamanda insan için manevi bir nimet veya bir ceza olabilen işitme yoluyla da onlara azap verilecektir. Zok denilecek. Tat bakalım şu azabı. Çünkü inneke entel azizül kerim. Sözüm ona sen bir zamanlar kendini pek güçlü, pek şerefli kabul ediyordun denilecek. Dünyadaki o hak etmediği iddiaları ona hatırlatılarak adeta onunla istihza edilecek, alay edilecek. İnne haza mâ kuntum bihi temtevû. İşte şu yaşadığınız acı gerçek var ya, dünyadayken hakkında şüphe ettiğiniz azaptır. Dünyada iken hakkında şüphe ede geldiğiniz işte budur. Bu siz dünyada iken hakkında azap ya daha doğrusu şüphe ettiğiniz ya canım Şerif Bey dediğiniz azap işte budur demedik. Kafirler için anlatılan bu gibi buyruklar müminler için bir korkutucu ve uyarıcıdır. Kendilerini sırat-ı müstakim üzere muhafaza etmek için bir dikkat çekmedir. Bundan sonra şimdi 51. Ayet-i Kerimelerde ve sonrasında takva sahiplerinin durumu anlatılacak. Bu da Müminler için bir müjde, kafirler için imana gelsinler diye o azaptan kurtulmak için bir teşvik mahiyetindedir. 51. ayet-i kerime de şöyle buyuruluyor. Kafirlerin durumu bu kadar, zaten yetiyor. Durumlarının fecaatinin izah edilmesi ve anlatılması için bu kadarı yeterli. İnnel muttegine fî mekâmin emîn Allah, Allah Emin olmak, insanın kendisini güven altında hissetmesi, dünyada da ahirette de en büyük nimetler arasında gelir. İnnel fi fî amin. emin. Şüphesiz takva sahipleri güvenilir bir konumda, bir makamda bir ikamet yerinde bulunacaklardır. Gerçekten de dünyada iman nimetinden sonra en büyük iki nimet hangisidir diye sorulacak olursa Allahu alem özgürlük hürriyet ve eman yani güven altında olmak ilk en büyük nimetler diye sayılırsa imandan sonra hata edilmiş olmaz. İşte cennette ikisi de olacak. de var. Emnu eman da var. İstediğiniz gibi yiyeceksiniz, içeceksiniz. Sohbet edeceksiniz. Oturup kalkacaksınız. Vesaire. Şüphesiz takva sahipleri güvenilir bir ikamet yerinde bulunacaklardır. Yani onların ikamet edecekleri yer güvenli bir yerdir. Neresidir bu yer? Fi cennetin ve uyûn Bahçelerde ve pınarlarda, pınar başlarında diyelim biz. Bahçelerde ve pınar başlarında olacaklar. Ve buradan emindirler. Kimse onları oradan tedirgin etmez, yerlerinden kaldırmaz, sonu gelmez, dünyaya döndürülmezler. Bu ve benzeri bütün şaibelerden muhtemel yani zevklerini, nimetlerini Sona erdirmesi muhtemel hiçbir tehlik, hiçbir tehdit altında olmayacaklar ve hiçbirisinden korkmayacaklar. Fi cennatin ve ayiun elbesuna min sundusun ve iste bırak. Onlar orada hem ince ipekten hem kalın ipekten elbiseler giyecekler. Hem ince ipek hem kalın Efendimiz bir gün bir eline ipek, bir eline altın alıp Ashab-ı Kiram'ın karşısına çıkıyor. Bunların ikisi dünyada ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir. Ümmetimin erkeklerine haram, kadınlara helal. Çünkü İslam bu işin hikmetlerinden, bu yasağın hikmetlerinden birisi de erkeğin erkek olarak kalmasını, kadının da kadın olarak kalmasını ister. Bugün beşeriyetin geleceğini en ciddi manada tehdit eden hastalıkların başında erkeğin erkeklikten çıkması ifade yerindeyse Kadının da kadınlıktan çıkması şeklinde karşımızda çıkan her türlü maalesef sakıklık ve dalaletler bunun neticesidir. Yani erkeğin erkeklik hududunun içerisinde kalmayışı kadınların da kadınlık hududunun içerisinde kalmayıştır. Ve bu beşeriyet için çok ciddi bir tehdittir. onun için işte hikmetlerinden bir tanesi bu. Ama cennette artık insanların imtihan edilecekleri yer değil, mükafat görecekleri yer olduğu için dünyada iken, dünyada iken bunları kullanmayan, Allah rızası için bunları kullanmayı terk eden, imkanı olsa dahi bunları bir kenara bırakan Kimseler bunlarla ahirette ne olacaklardır? Mükafatlandırılacaklardır. Ayrıca kezalik bu mükafat neyle? Onları hur-ül-i'n denilen yani hur aslı kelime olarak gözleri iri gözlerinin siyahı oldukça siyah, beyazı oldukça beyaz Kadın demektir. Demek ki cennette cennetliklere nimet olarak verilecek olan bu kadınların en dikkat çekici özelliklerinden birisi bu olmalı ki bir bu vurgulanmıştır. Onlara adeta onların bu özellikleri onların özel ismi haline gelmiştir. Sadece bu kadar mı? Daha da var. يَدْعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اَمِن۪ينَ Eman burada bir daha huygulayacak. يَدْعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اَمِن۪ينَ Hatta hürriyet de bu ayet de vurgulanıyor diyebiliriz. İstedikleri her bir meyveyi getirin diyecekler, çağırın diyecekler ve bunu güven altında oldukları halde isteyeceklerdir. Her türlü beyveyi eman altında yani o nimetin sonları gelmeyecek. Gelmeyeceğinden yana emin oldukları halde çağıracaklar ve onlara getirilecek. La yezûkûne fîhel Ve artık onlar orada dünyada iken öldükleri ilk ölüm dışında bir daha ölümü tatmayacaklar. Üstelik ve vaqahu azab al Allah onları alevli, yakıcı ateş azabından da korunmuş olacaktır. Fadl rabbik zalika al-fauz Rabbinden bir lütuf olarak bunlar verilecektir. İşte ebedi kurtulmuş budur. İşte bir taraftan cehennemliklerin Dünyada kafir ve imkar edenlerin, Resullere karşı çıkanların görecekleri azap, işte iman edenlerin cennette, ahirette görecekleri mükafat. Şimdi bir karşılaştırma kısaca. Kafirin dünyevi imkanları rahat ve huzuru ile cehennemdeki azabını kıyas edin bakalım. Ya dünyada sıkıntıyı, ahirette nimeti ya da tersi olacak denirse aklı başında bir kimse müminin hayatını ve akıbetini bir tercih eder. Kafirin hayatını ve akıbetini bir tercih eder. Cevap gayet açıktır. Şimdi son iki ayet-i kerime ile surenin ifade ise sure neticeye bağlanıyor. Diyor ki 58. ayet-i kerimede فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ Yani Cenab-ı Allah diyor ki biz yapmamız gerekeni gerektiği kadar yapmış bulunuyoruz. Yani diyor ki biz bu Kur'an'ı senin dilinle anlaşılmasını kolaylaştırdık. Senin dilinle bu Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Belki öğüt alırlardı ya. Şimdi vaziyet bu. Sen onlara bunu bildirdin, gösterdin, anlattın, söyledin. فَرْتَقِبْ فَاِنَّهُمْ مُتَقِبُونَ Şimdi sen de gözle. Onlar zaten gözlüyorlar. Yani ne? Sen onların zamanı gelince azaba uğrayacaklarını bekle. Gözetle, onlar da bir gün gelir ey Muhammed sen ölüp senden kurtulacaklarını bekleyip duruyorlar. Fakat hak davanın şahısların hayatıyla kayıtlı olmadığını bilmiyorlar. Müşrikler de günümüz emperyalistleri de. Sikler kendi zamanlarında olsun. Günümüz emperyalistleri kendi zamanlarında olsun. Müslümanların ve İslam ümmetinin başına getirdikleriyle İslam'ın sonunu getireceklerini veya getirdiklerini zannettiler. Fakat öyle değil. İslam davasının sahibi Cenab-ı Allah'tır. O davasını dilediği zaman dilediği gibi dilediği şartlarda ve dilediği tehliyette ne yapar? eşaltır, hycantır ve yükseltir. Biz de bir gün gelip bu ümmetin eski günleri kadar güzel, müstesna, izzet aziz olarak yükselecekleri günü bekliyoruz. Onlar da istedikleri kadar bu ümmetin şimdiye kadar getiremedikleri sonunu, bu dinin şimdiye kadar getiremedikleri sonunu, bir gün gelip getireceklerini beklesinler. Daha çok bekleyecekler. Cenab-ı Allah'tan, İslam'ı ve ümmetini gerektiği gibi aziz kılacağı günleri yakın etmesini, Eğer lütfederse bizlere de bu büyük nimeti, bu büyük sevinci gösterip yaşatmasını bütün kalbimizle niyaz ederiz. Önümüzdeki ders inşallah bir sonraki suher olan Casiye Suresi'nden nasip olursa başlayacağız, devam edeceğiz. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil Ezzeti Anna Yasifun ve Selamun ve Elhamdülillahi Rabbil alamin.